İyi ama biz besin zincirinin tepesindeyiz. Hangi besin zinciri? Bu ama, gücümüzün ve kapasitemizin hayvanları sömürmeye yetiyor oluşunun, bu davranışı ahlaki olarak doğru kılıp kılmayacağını sormanın başka bir yoludur. Bu amayı insanları içeren bir bağlamda yeniden düşünürsek sorunu hemen tespit edebiliriz. Mesela bir zamanlar Batı Avrupalı beyazların Afrikalıları köleleştirebildikleri için onlardan doğal olarak üstün oldukları iddia ediliyordu. Dünyada besin zinciri diye bir şey yok. Bu hayvanları sömürmemizi doğal dünyaya dayandırmak için bizim uydurduğumuz bir kavram. Besin zincirinin tepesinde olduğumuz iddiası, gezegendeki diğer tüm türlere zulmedip onları sömürebileceğimiz iddiasından farksız. Buna gücümüz yetiyor olabilir. Ancak ahlaki açıdan bunun hiçbir önemi yok. İnsanlar insan harici hayvanlardan farklı mı? Kesinlikle. İnsanlar insan harici hayvanların sahip olmadıkları kabiliyetlere sahip mi? Kesinlikle. Fakat hayvanlar da insanlarda olmayan birçok kabiliyete sahip. Evet, insanlar senfoni yazabiliyor. Gerçi çoğu yazamıyor. Fakat kuşlar da uçağa binmeden uçabiliyor ve balıklar da tüp olmadan suyun altında nefes alabiliyor. Bu çıkarcı iddiamızı bir kenara bırakacak olursak, Hayvanların sahip olduğu kabiliyetleri ahlaki olarak insanlarınkinden daha değersiz kılan şey nedir? Cevap, hiçbir şey. Fakat hayvanlar ahlaki açıdan önemli olsa da insanların daha önemli olduğunu söyleyen o sağduyuya burada karşı çıkmayacağımıza en baştan söz vermiştik. Sağduyumuz, hayvanların insanlara kıyasla daha az bile olsa, belli bir önemleri olduğunu ve onlara zarar vermek ya da onları öldürmek için bir gerekçemiz olması gerektiğini söylüyor. Böyle bir gerekçe ihtiyacına var olmayan bir besin zincirinin tepesinde olduğumuzu söyleyerek karşılık veriyorsanız ahlaki bir gerekçelendirme olmadan hayvanlara zarar vermek ve onları öldürmekte bir sorun olmadığını söylemiş oluyorsunuz. Bu da Hayvanların hiçbir önemleri olmadığını ve sadece gücümüz yettiği için hayvanlara acı çektirip onları öldürebileceğimizi düşündüğünüzü ifade etmenin başka bir yolu. Aslında bir an durup düşünürseniz, insan harici hayvanları sömürme gücümüzün ve kapasitemizin bize onları sömürüden koruma sorumluluğu getirdiğini görebilirsiniz. Devamı haftaya.